Bir Konu 7 Soru Herkese iyi akşamlar. Bir Konu 7 Soru yarışmasına hoş geldiniz. Bu haftaki yarışma konumuz Ulaşım ve yarışmacımız Özgür Çalışkan. Siz de hoş geldiniz Özgür Bey. Hoş bulduk. Size 7 soru soracağız. Bu sorulara doğru cevap verirseniz bizden tam 500 bin lira kazanacaksınız. Yarışma için hazır mısınız? Hazırım ve çok heyecanlıyım. Sizi daha fazla heyecanlandırmayalım ve hemen başlayalım. İlk sorunuz geliyor. İstanbul'da Karaköy ve Beyoğlu'nu birbirine bağlayan tünel hattı, yapım tarihi olarak dünyanın en eski kaçıncı metrosudur? A. ikinci, B. Beşinci, C. Yedinci. Tünel hattı dünyanın en eski ikinci metrosudur. Evet, doğru cevap. İkinci sorunuz geliyor. Tarihi tramvay günümüzde yalnızca iki hatta çalışmaktadır. Bunlardan biri Taksim Tünel Hattı'dır. Diğer hat hangisidir? A. Fatih Harbiye B. Şişhane Karaköy C. Moda Kadıköy Diğer hat Moda Kadıköy'dür. Bu da doğru cevap. Üçüncü sorunuz şu şekilde. Adını Güneş Tanrısı Helios'un oğlu Pateon'dan alan ve Adalar ilçesinde gezi amaçlı kullanılan motorsuz taşıtın adı nedir? A. Paytak B. Fayton C. Payton Bu motorsuz taşıtın adı faytondur. Tebrik ederim Özgür Bey. Doğru cevap. Bakalım dördüncü sorunuz nasıl? 17. yüzyılda Sultan 4. Mehmet'in Haliç'te gezintilere çıktığı 40 metre boyundaki kayık dünyanın en eski gezi ve saltanat kayığıdır. Bu kayık günümüzde hangi müzede sergilenmektedir? A- Deniz Müzesi B- Askeri Müze C- Arkeoloji Müzesi Bu kayık günümüzde Deniz Müzesi'nde sergilenmektedir. Çok başarılısınız Özgür Bey. Dört soruya doğru cevap verdiniz. Geriye üç sorunuz kaldı. İşte beşinci sorunuz. 20. yüzyıl başındaki ekonomik kriz yıllarında yolcuların taksi ücretini paylaşmak için ortaya çıkardığı dolmuş günümüzde İstanbul ulaşımında yoğun olarak kullanılmaktadır İstanbul'daki ilk dolmuş hattı hangisidir A Aksaray bakırköy B yeni kapı sirkeci C taksim kapalı çarşı İstanbul'daki ilk dolmuş hattı taksim kapalı çarşıdır bir doğru cevap daha. 500 bine çok yaklaştınız. Altıncı sorunuz ise şöyle. 1890'da hizmete açılan Sirkeci Garı tarihi lokantasıyla ünlüdür. Burada yemek yenilebilir, kafeteryasında oturup bir şeyler içilebilir. Bu tarihi lokanta adını hangi ünlü trenden almıştır? A) Orient Express B) Atina Express C) Paris Express Bu tarihi lokanta adını ünlü Orient Express treninden almıştır. Bu doğru cevaptan sonra işte son sorunuz geliyor. 1908'de Alman mimarlar Otto Ritter ve Helmut Kuno tarafından yapılan tarihi Haydarpaşa Garı hangi hattın başlangıç istasyonudur? A) İstanbul-Bağdat B) İstanbul, Şam, C, İstanbul, Bakü demiryolu. Haydar Başağırı, İstanbul-Bağdat demiryolunun başlangıç istasyonudur. Tebrikler Özgür Bey. Son soruyu da doğru cevaplayarak bizden 500 bin lira kazandınız. İyi günlerde harcayın. Bana bu şansı verdiğiniz için çok teşekkür ediyor ve size iyi yayınlar diliyorum.